Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı rapora şart düştü. Komisyon 5 siyasi partinin uzlaşması sonucu küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 4 Şubat 2021'de kurulmuştu. Hazırlanan rapor önümüzdeki günlerde meclis başkanlığına sunulacak. Rapor haline de getirilen muhalife çarhinde Türkiye'nin 2053 olarak açıklanan sıfır emisyon hedefinin 2050 olarak güncellenmesi, plastik çöp ithalatının yasaklanması, acilen su ve iklim yasası çıkartılması, kömürden çıkılması ve mevcut termik santrallerin adil dönüşümle 2035 yılına kadar kapatılması istendi. Rapor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da sunulacak. Komisyonun CHP Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Eskişehir Milletvekili Jali Nur Süllü, Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu ve Kırklareli Milletvekili Vejdi Gündoğdu imzalı muhalefet şerhinde komisyon kurulduktan sonra yapılan çalışmalarda bakanlıktan gelen uzmanların bağlı bulundukları politikaları koruma refleksiyle hareket ettikleri ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine başvurmaktan kaçınılması sonucu farklı kesimlerin görüşlerinin rapora yansımadığı vurgulandı. İklim aktivistleri, gönüllü çevrecilerin dinlenmesi, taleplerinin dikkate alınmadığı, başta Ankara, İstanbul, İzmir, Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere Yerel yönetimlerin Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği dahil meslek örgütlerinin de görüşlerinin alınmaması eleştirilen şerhte bu nedenle de raporun Tarım ve Orman Bakanlığı görüş ve önerilerinin ağırlıklı olması sonucunu yarattığına dikkat çekildi. Şerhte iklim krizi ile ilgili konu başlıklarının raporda eksik bırakıldığı gerekçesiyle iklim krizinin azaltım ve uyum ayağında önemli olan bazı konularla uzman görüşlerine yer verildi. CHP'nin muhalefet şerhinde komisyon çalışmalarına ilişkin eleştiriler, iklim ve çevre sorunlarına ilişkin tespitlerin yanı sıra iklim kriziyle mücadeleye ilişkin çözüm önerileri de yer aldı. BBC'den Jonathan Amos'un haberine göre bilim insanları Antarktika'nın en büyük buzunlarından biri olan Twites buzunun bugüne kadar görece stabil olan ön bölümünün 10 yıl içinde araba ön camı gibi kırılabileceğini belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilim Vakfı ve Birleşik Krallık'ın Doğal Çevre Araştırma Konseyi tarafından fonlanan Twittes Buzulu İşbirliği araştırmacıları kıyamet buzulunu 5 yıldır yakından inceliyordu ve Amerika Birleşik Devletleri baş koordinatörü buzul bilimci Profesör Ted Scambus BBC News'e verdiği demeçte muhtemelen 10 yıldan kısa bir süre içinde buzulun önündeki dramatik bir değişiklik olacak. Hem yayınlanmış hem de yayınlanmamış çalışmalar bu yöne işaret ediyor diye ekliyor ve bu Twites'in hareketini hızlandıracak ve buzulun tehlikeli kısmını genişletecek diye uyarmış kendisi. Dünya Meteoroloji Örgütü Sibirya'nın Verkovansk kentinde geçen yıl 20 Haziran tarihinde kaydedilen sıcaklığı teyit etti. Dünya Meteoroloji Örgütü Sibirya'daki sıcak dalgası sırasında meteoroloji istasyonu tarafından kaydedilen 38 derece sıcaklığı Kutuptan çok Akdeniz'e uygun diye niteledi. Bu ısı bölgenin Haziran ayı ortalamasından 18 derece daha yüksek. Dünya Meteoroloji Örgütü ilk kez aşırı hava koşullarına dair yaptığı açıklamalara kutup bölgesini de böylece eklemiş oldu. Sibirya'daki yüksek sıcaklık denizlerdeki buz oranında büyük bir düşüşe yol açtı ve 2020 yılında kayda geçen en sıcak 3 yıldan biri olmasında rol oynadı. Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Peter Tahllassa kuruluşun aşırı hava koşullarına ilişkin arşivinde kutup dairesinde görülen bu sıcaklığın da böylece eklenmiş olduğunu belirtti. Arşivde bundan böyle kutup bölgesi için ayrı bir kategori açılacak. Kuzey Kutup Dairesi Dünya Meteoroloji Örgütünün verilerine göre küresel ortalamadan en az iki kat daha fazla ısınıyor. İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlar barajlardaki su seviyesini de arttırdı. Sevindirici haber. İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi yani İSKİ verilerine göre kentte barajlarda dolluk oranı 9 Aralık'ta %41,28'den %42,74'e ve sonunda da 43,76'ya yükseldi. Ve dolayısıyla bir günlük artış %1,2 iken bir hafta içerisinde %2,48'lik bir artış gözlendi. Yağmurların devam etmesi ve beklenen kar yağışları birlikte barajlardaki doluluk oranlarının yükseleceği ümit ve tahmin ediliyor. Ker kuruluşu gütmeyen Oceana adlı çevre kuruluşu bir global online perakende devinin, Plastik ambalaj atığının geçen yıl pandemi sırasında üçte 1 oranında artarak 27.000 tona ulaştığını açıkladı. Oceana hava astıkları, balonlu naylonlar, plastik astarlı kağıt zarflar da dahil olmak üzere çok çeşitli maddelerden oluşan bu atıkların her 67 dakikada bir teslimat minizmisine eş değer miktarda denize plastik olarak döküldüğünü tahmin ediyor. Diğer taraftan Batı dünyasının en büyük perakendecisi Oşean'ın açıkladığı rakamları reddetti. Şirket oluşan plastik atığı yüzde 300 oranında daha fazla tahmin edildiğini iddia etti. Diğer taraftan raporda devin ambalajda kullandığı plastik filmin geri dönüşüm piyasası için hiçbir değeri olmadığı ve böylece de geri dönüştürülemediğini söylüyor. İklim kriziye karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.